Açık evet açık radyo burası 95.0 açıkradyo.com.tr ve açık gazetinin dönüşünü yaptık yarım saatlik dokun ardından saat tam sekiz bıçuğu iki hatta şu anda üç geçiyor ve biraz önce sözünü ettiğimiz gibi Erencan'la beraberiz Erencan ileri Planet Over Profit kuruluşuyla beraber uzun beri Fransa'da da, İngiltere'de de, ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu iklim meseleleriyle uğraşıyor. Günaydın Eren, merhabalar. Senin için günaydın değil tabii. Günaydın Emel, günaydın Özdeş. Günaydın. Evet, yani dünyanın bütün sıcaklık rekorları, yangın rekorları kırılırken bir yandan da iklim aktivistleri... Kuvvetle bastırılıyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nde de Britanya'da da ve bu arada da bütün en çok üzerinde durulacak şey de Edward Carver'ın da e, Common Dreams'de kaleme aldığı bir makalede görüldüğü gibi Amerika Birleşik Devletleri bu petrol ve gaz çıkarma meselesinin başını çekiyormuş. Britanya da ona yardım ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, Britanya, Kanada, Avustralya ve Norveç 2024'ün sonuna kadar 11,9 milyar ton sera gazı çıkartmış olacaklar. Yani daha önceki 5 yılda görülmüş olandan çok daha fazla. Biraz durumları anlat, özetler misin bize? Tabii. Şimdi Amerika Birleşik Devletli iki şekilde dünyanın en güçlü, en büyük petrol devleti. Birincisi artık ABD dünyanın en büyük petrol ve gaz üreticilerinden bir tanesi haline geldi. Ve direkt ...gazdan petro kimyasala uh, giden pipeline'da çok güçlendirildi ABD'de. Uh, i̇kincisi ise ABD dünyanın en büyük petrol ve gaz finansörü. Wall Street dediğimiz Amerika'nın en büyük altı banka, bankası artı uh, asset managerları... Uh, ...BlackRock gibi, Vanguard gibi uh, ve private equity, özel sayma iPhone'ları yani KKR gibi fonlar, dünyadaki çoğu petrol ve gaz kaynağının bir kısmına sahip. Ve yani bu son geçtiğimiz hafta, pazartesi, iklim saati, yani 1.5 derecelik küresel kaynama eşiğinin aşmasından önce kalan karbon bütçemizi tüketmemize kalan zaman 5 yılın altına düştü. Yani artık e, çok acil bir noktaya geldik. Evet, pardon A burada tam şu noktada sözünü keseyim kusura bakma. Yani bizde bu iklim saati duruyor zaten Açık Radyo'nun internet sitesinin başında. E, 4 yıl 362 gün 10 saat kalmış durumda. <gülüyor> evet, Bunu yani 4 yılın içinde petrolü, gazı bitirmeniz lazım. Olduğu gibi. Çok az zaman kaldı. Yoksa geri dönüşsüz bir noktaya varmış olacağız değil mi? Ve zaten geri dönüşsüz bir noktaya vardık. Yani Birleşmiş Milletler'in son raporlarından bir tanesine göre geçtiğimiz 6 yılda 43.1 milyon çocuk iklim kaynaklı aşırı hava olayları nedeniyle evliliğinden ayrılmak zorunda kaldılar. Yani bu her gün yaklaşık 20 bin çocuğa tekabül ediyor. Her gün 20 çocuk evinden el ediniyor. Niye? Çünkü petrol ve gaz kullanmaya devam ediyoruz. Yani bu çok karanlık bir nokta aslında. Fakat bundan da bir çıkış var. Çıkış petrol ve gaz kullanımı kesme ani bir şekilde. Nasıl Covid krizinde yapabildiyse. Ve kömürü tabii. Evet, ve kömürcü tabii. Ve, ve kömürcü tabii. Evet. Gidişatın mücadeleler de devam ediyor. Hem de giderek keskinleşen bir şekilde büyük petrol, gaz, kömür şirketleri de bu işin farkındalar ki özellikle mahkemelerde kuvvetli tutuklamalar hatta hapis cezaları da gözükmeye başladı istersen biraz da ondan bahsedeyim. Ben bir tek şeyi de söylemek istiyordum. Yeni bir rakamda biraz önce sana bağlanmadan önce sözünü ettiğimiz yeni bir raporda FAO'nun yani Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün raporuna göre 730 milyondan fazla insan geçen sene açlıkla yüz yüze şeymiş. Iç ve 5 Afrikalıdan biri açmış. Yani inanılmaz bir durum var ve 10 yılın bu 10 yılın sonunda 2030'a varıldığında eğer bu yarım milyardan 500 milyondan fazla insanda kronik olarak açlık çekecekmiş. Çok, bunun da tabi iklim meseleleriyle çok yakından ilgisi var. Bunu da ilave etmiş oldum. Çok acı. Çok acı gerçekler. Yani korkutucu gerçekten ve duygulanıyorum her düşündüğümde. Ve ve maalesef yani bu krizin, bu çöküşün farkında olup seslene çıkartan insanlara, aktivistlere çok ağır bir baskı rejimi uygulanıyor bütün dünyada. Ee, tabii bu bazı ülkelerde daha ağır e, küresel güneyin ülkelerinde çok sık e, ya e, kidnapping adam kaçırma veya e, direkt öldürme ve ölüm tehditleriyle e, iklim aktivistleri sessizleştiriliyor. Kuzeyde ise e, artık yargı sistemi ve polis sistemi ee, iklim aktivistlerini sessizleştirmekle meşgul. Büyük, zaman büyük bir kısmı bununla geçiriyor. Ee, son geçtiğimiz ay e, yokuluş isyanı, Extinction Rebellion ve Just Stop Oil'ın kurucu ortaklarından bir tanesi Roger Hallam ve dört öteki kuruculardan e, insanlar e, 2022'deki M25 otoyol blok, blok adlarını organize ettiği için 5 yıl hapse çarptığı Yani çok ağır bir ceza. Ve bu kararı vermek için de 2022'de geçmiş olan yeni bir polis suç hüküm ve mahkemeler yasasını kullanarak mahkeme Yani suç Sözde suç olurken yürürlüğe girmemiş olan bir yasa üzerinde beş aktivisti hapse atmak bu. Aslında çok tanıdığımız bir duruma benziyor bu. Evet ee, yani sözü şeyde üstelik eylemde yok ortada. Eylem planlamak doğrudan doğruya değil mi? Zoom üzerinden yapılmış e, evet. bir. Yani şu anda seninle konuştuğumuz yani, gibi bir toplantı. <gülüyor> evet. ee, ve şu Ve komplorun ismi de kamu rahatsızlığına de neden olmak. Yani kamu rahatsızlığı konsepti çok kullanılıyor. Ee, ben de şu an e, her öbür gün mahkemeye gidiyorum. Kamu rahatsızlığından benim için kamu rahatsızlığı e, susuzluk. Benim için kamu rahatsızlığı yolların seller üzerinden yok uh, edilmiş olması benim için kamu yok uh, rahatsızlığı uh, yangınlar yüz üzerinden uh, insanlığın nefes almamız yani buna zor geliyor nasıl insanlığı bilinçlendirmek kamu rahatsızlığı teşkil edebilir? E edebilir? Kamu huzurunu bozmak suçu değil mi? Evet, huzur kaçırıyorsunuz. Hı, yani. Yani. Rahat, huzur, rahatsızlık <gülüyor> vermek. Evet. <gülüyor> ve biz Ahmet huzurlarını kaçıralım. Ee, yani bu e, iklim krizini yaratan insanların huzurunu kaçıralım. İklim krizini yaratmak dediğim e, gidip petrol ve gaz şirketlerine finansman vermek gidip petrol ve gaz şirketi için üst düzeylerde çalışmak. Bu elikliği hedef almak lazım protesto yaparken. Çünkü otoyol blok etmek tabii sembolik açıdan çok iyi bir şekilde gösteriyor. insanların hayatlarının nasıl bozulacağını göstermek için. Fakat asıl suçlu olan elikliği hedeflemiyor. Elikliği hedefleyerek bu protestolarla Mesajımızı çok güçlendirebiliriz ve aslında bu iklim krizinin e, bir sınıf savaşı olduğunu gösterebiliriz. E, i̇klim krizinin aslında öyküçe şiddet olduğunu gösterebiliriz insanlara. E, ve bu tabi e, tabanımızı da çok genişleten bir, bir dönüm elikleriyle derken. Evet senin içinde bulunduğun grubun biraz önce de sözünü ettiğin gibi her iki günde bir mi dedin mahkemeye çıkmak durumunda kaldığını sürece yani haftada iki artık. hafta haftada iki yani biz biraz ondan da bilgi verir misin biz daha önce Haziran'da Haziran ortasında Sandra Stein tam nasıl okunduğunu bilmiyorum ama önemli bir bilimci bilim insanı City Bankalar Grubu'nun iklim kaosunu fonlamasını protesto ettiğim için neden tutuklandım diye bir yazısını konuşmuş ve basmıştık son derece ilginç şeyler söylüyordu yani City Group, Bankalar Grubu'nun New York şehri merkez binasının kapısının önünde gözaltına alınmadan halkın önünde okuduğu bir konuşma ve işte yani biyologların kaygı duyduğu iki konu var diyor bir tanesi ee, Okyanuslu Ardacar yani diyor fosil yakıtların yakıldığı ve karbondioksit <gülüyor> atmosferi doldurduğu zaman karbondioksitin bir bölümü denize dökülüyor. Karbondioksit suya değdiği anda da karbonik asite dönüşüyor. Bu de peyişan ediyor kabuklu deniz hayvanlarını falan anlatıyor bilimsel olarak. Bir de tabii zooplanktonların yani küçük planktonların durumunu anlatıyor. Bu da açlığın en temel meselelerinden bir tanesi olarak. Biyolog kendisi. Yani türlerin evet. ardından onlara metiyeler düzmek, ahı vah etmek için biyolog olmadım ben. Ahlaken bilgi birikimimi yok oluş karşısında hayatı savunmak için kullanmak ve yok oluşu finanse edenlere karşı çıkmak gibi bir yükümlülüğüm var benim diye. Tarihi bence bir konuşmada yapmıştı. Sen de o... O, o, o sırada oralardaydın galiba değil mi? Ee, evet, o sıralarda oradaydım. Ee, onun gözaltına alınma sebebi e, megafon kullanmaktı. Megafon <gülüyor> kullanmak nasıl bir suç teşkil edebilir insanlara seslenme? Ee, o gün doğru hatırlıyorsam e, bir 40 kişi gözaltına alındı. Ee, niye? Çünkü e, bir sürü bilim insanı e, Citibank Genel Merkezi'nin önüne gelip, e, küresel genel merkezi'nin önüne gelip e, kapıları bloke e, Ve son 36 iş gününde, 38 iş gününde daha doğrusu, e, 14 kez Citi'nin e, merkezine sembolik bir eylemin ötesinde İklim krizinden sorumlu elitlere doğrudan hedef alarak operasyonlarını, kar marjlarını ve e, günlük rutinlerini bozuyor. E, ve şimdiye kadar e, bu son bir buçuk ay içinde 20, e, 2600 kişi eylemlere katıldı. 357 kişi tutuklandı ve e, toplam 500'ün üzerinde e, gözaltına alınma var. Yani bu aslında... E, Oldukça kapsamlı bir kampanya. Ve kapsamlı bir kampanya olmasının sebebi sadece iklim krizine değil aslında e, finansal kapitalizmin emperyalizmini hedef alıyor. E, yani Citi sadece fosil yakıt genişlemesinin bir numaralı finansörü değil. Aynı zamanda da e, silah şirketlerinin, silah anlaşmalarının, e, yerleşimlerin ve e, gözetleme teknolojisini finanse ederek İsrail'in Filistinlere yönelik devam eden soy kanalını ve partilerini destekleyen en büyük ulus banka. Aynı zamanda da City e, 2008 finansal krizini tasarladı. E, ve geçen yüzyılda ABD hükümetinin Haiti'yi işgal etmeye ve yasa dışarı olarak onlarca yıl e, işgal altında tutmaya iten ve e, geçen yıl yaygın ayrımcılıktan suçlu bulunan bir banka, pis bir banka, köylü bir banka. Hiç kimse sevmiyor City Bank'ı. Yani öyle diyeyim. Ve sivil itaatsizlik kullanıyoruz. Çünkü son kök senedir aktivistler sürekli konuşuyor. Sürekli gidip e, binaların önünde konuşuyor. Gidip e, bankaların yöneticileriyle konuşuyor. Medya kampanyaları yapıyor. Yetmiyor bu. Artık e, elitlerin oyununu bozmak lazım. Evet, bu çok yani Stan megafon kullanma tuşunu işleyerek anlattığı şey. Bütün ömrümü zaten e, yani biyoloji dalında e, alınmış bir doktoram var, bir var ve tüm erişkin yaşam boyunca bir bilim insanı olarak çalıştım. Biyologların kaygı duyduğu iki temel konu da birincisi okyanuslarda işte karbonik aside dönüşmesi ve böylece balık yani dünyanın en büyük besin kaynağı olan bir grup hayvan ve insan için balıkların ortadan kalkması yani onların ana babalarını eritirseniz zooplanktonların Denizlerdeki beslenme zincirinin temelini bozmuş olursunuz açlık olur diyor ki biraz önce seninle konuşmaya başlamadan önce dünyadaki açlığın ne kadar büyük rakamlara ulaştığını da bizzat FAO raporundan gördük. Ayrıca da toplam dünya insan nüfusunun yarısı protein ihtiyacını balıktan karşılıyor diyor Stan Graber bu suçu işlerken konuşmasında okyanusların PH seviyesi dünya balık stoklarını silip süpürme yolunda ilerliyor. Bir biyolog olarak bu beni kaygılandırıyor diyor. Karada da işte arılara bakalım. Yaban arılarında bebekleri vardır ve bu bebeklerin serin kalması elzemdir diyor. Zorundadır. İşte bu yüzden erişkin yaban arıları bebek arı bakım evini serin tutabilmek için kanatlarını bin tavan pervanesi gibi sürekli çarpmak zorundadırlar. Ne var ki? Gitgide yoğunlaşan sıcak dalgaları yüzünden onlar artık bunu yapamıyorlar. Bebek arılar ölüyor, arı popülasyonu yerle yeksan oluyor diyor. Ve arılar da bitkilerin üremesine yardımcı olurlar. Bitkilerin seks hayatına yardımcı olurlar. Arılar çiçekleri meyveye, sert kabuklu meyvelere, sebzeye dönüştürürler. Yediklerimizin üçte biri... Bize arıların hazırladığı yiyeceklerdir. Arılar bu hizmeti bedava yaparlar. Buna da ekosistem hizmeti denir. Arıları kaybedersek mahsul alamayız. Ekolojik krizide insan hakları krizine işte böyle döner. Biyologlar bu konuda endişeler içinde diye çok özlü bir konuşma yapmış suç işlerken. Senin gözlerinin de önünde. <gülüyor> evet. Yani korkunç bir şey aslında anlattı. Ee, burada gördüğümüz Citibank kârı öncelik olarak alıyor. Gezegene değil, halkı değil, ee, insanların gıda e, stabilitesini değil. Sadece kendi kârını ve kısa vadeli kârını e, göz önüne alıyor. Çok korkutucu. Ve nasıl bir sistem kendi çöküşünü bu kadar hızlı bir şekilde getirir anlıyorum. Yani finans sistemi de çökecek insanlar gıda bulamadığı vakit. Evet, yani City Group baya yalnızca 2016'dan bu yana Fosil Yakıt Endüstrisinin cebini 396 milyar dolar boca etmiş durumda diyor Stan Grabber. Şimdi ben de işte bunun için buradayım. Siti'ye şunu söylemek için. Bilimcilerin verilerine kulak vermezseniz kapınıza dayanan bilimcilerin bedenlerine kulak vermek zorunda kalırsınız. Kapıya dayanırız. Bugün benim bedenim bir veri göstergesi ve hepsi bir arada ele alındığında... Bu abluğa hattı üzerindeki veri noktaları bir yönelim, bir trend belirliyor. O trend de şu, yok olma oranları hızlandıkça bilimcilerin sesleri de daha yüksek çıkar demiş. Çok iyi özetlemiş. Ben sorarsa aynen. Ve e, bence burada gördüğümüz önemli noktalardan bir tanesi de kitle seferberliği. Yani hmm. e, scientist rebellion belki. 2-3 sene önce bakarsanız birkaç büyük sesi olan bilim insanı hareketiydi. Şimdi yüzlerce bilim insanı korku içinde Scientist Rebellion'a katılıyor. Çünkü biliyorlar ki bir blok olarak güçlerini gösterebilirler. Ve bu seferberlik meselesi gerçekten organizasyon gerektiren. Ee, bir şey saatlerce insanlar e, Zoomda veya Google ite veya citsi e, konuşuyor büyük WhatsApp gruplarında sinyal gruplarında Telegram gruplarında e, hareket planlıyor vesaire bu e, çok kapsamlı bir hareket ve insanlar risk almaya hazır artık yani sivil itaatsizlik yapıyor Evet, koskoca o, bilim adamları değil mi koskoca bilim insanları sadece bilim insanı değil aynı zamanda da e, emeklilerden eee bir emekli grubu sırdat diye dönmekedinin eee evet, yüzlerce kişi üçüncü perde diye evet üçüncü onlar yani evet çok önemli yani Peki geleceğini nasıl değerlendiriyorsun? Giderek sertleşmeye ve keskinleşmeye başlıyor. Ama bir anda da cezaları artırırlarken bir anda da senin de biraz önce altını çizdiğin gibi giderek cesaret boyutu da yükseliyor ve bilim insanları da iyice aktif olarak işin içine girmeye başladı. Nasıl sonuçlanır bunu? Daha sonra ileride bir, bir kez daha bu sefer... Kamala Harris'in durumuyla ilgili olarak seçilirse konuşmak durumundayız. Kalırız ama şimdi vaktimiz olmaz buna. Tabi her bir bir insanı, her bir genç e, gidip bu baskıcı taktiklerle e, gözaltına alındığında, hapse atıldığında vesaire e, hareket büyük bir şeyi kaybediyor. Hareket bir canı kaybediyor bir ara. Fakat Şöyle bir şey de e, gözüne almak lazım. Burada bir mağduriyet hikayesi de var. Biz halkız. Bizim tek kullanabildiğimiz vücutlarımız şiddetsiz bir şekilde gidip insanların önüne koymak ve hürst bir kriz var. Lütfen dinleyin bizi. Biz bilim insanıyız. Biz burada ne kadar acı şeyler olduğunu görüyoruz. E, diye seslenmek. Ee, ve insanlar gidip şiddetsiz, haklı olan bilim insanlarının gidip şiddetle tutuklandığını gördüğünde bu mağduriyetin farkına varıyor. o haksızlığın farkına varıyor. Keşke ee, şimdiye kadar kaybolmuş canlıyı da aynı ee, önemle görse. Fakat en azından e, böyle bir kamu meşruiyeti olan insanlar tutuklandıkça e, gönderilen mesaj aslında saygı duyulabilir nokta gidip doğruyu söyleyip iklim krizini durdurmaya çalışıp gözaltına alın alınmak. E, gidip e, sessiz kalıp e, City Bank'e yardımcı olup e, New York polisinin yaptığı gibi. Citibank'in kişilerini işleyeni yaparak değil. Ee, Burada evet. bir önemli bir etik sorundan da bahsettiğimizi söyleyebiliriz. Artık iki dakikamız kalmışken onu da sorarak bitirmek istedim bugünkü programda konukluğunu. Citibank'in CEO'su Jane Fraser, o da bir kadınmış. Jane Fraser'a mesajım da şu diye bitiriyor Stan Graber konuşmasını. O tutup, yani suç işlediği konuşmasını e, incelediğim canlı türlerinin ardından onlara metiyeler düzmek ben diyor ahlaken bilgi birikimimi yok oluş karşısında hayatı savunmak için kullanmak ve yok oluşu finanse edenlere karşı çıkmak gibi bir yükümlülüğüm var bu benim yükümlülüğüm taahhüdüm mecburum ben bunu evrek bitiriyor bu çok bana önemli gelen etik temel prensip yani. Canlılar alemini korumak için ne diyorsun? Aynen ve mahkemelerde de bunun yakında görmeye başlayacağız. Artık insanların etik e, ihtiyacını mahkemeler gözüne almak zorunda kalacak. E, çünkü aslında bir bilim insanıysanız sizin e, okuduğunuz bütün türler, Yok oluyorsa sizin tek yapabileceğiniz şey sessizliğine çıkartmak dur demek. Yani bu etik görevi suç olarak görmek yanlış. Ve bu genel paradigma değişikliğini şu an görmekteyiz. Evet çok teşekkür ederiz Eren. Eren Can İleri konuştu. Planet Over Profit'te bu konula giderek gelişecek mücadelelerin de hızlandığını görüyoruz. O konularda sık sık seni burada konuk etmek isteyeceğiz. Şimdilik burada bitirebiliriz. En sıcak günlerin ardından iklim aktivizminin ne kadar hayati bir önem taşıdığında bir kez daha konuşmuş olduk. Çok teşekkürler Eren. Ben size teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.